1816, numaralı konu, Enes'in duasıyla yağmur yağması Enes'in yanına bahçesini idare eden bir hizmetçi geldi, susuzluktan şikayet etti, Enes su istedi, abdest alıp namazı kıldıktan sonra, sen bir şey görüyor musun, diye sordu, hizmetçi, bir şey görmüyorum, dedi, Enes içeri girdi, namazı kıldıktan sonra yine üçüncü veya dördüncü kez, bak, bir şey görüyor musun, diye sordu, hizmetçi, ben kuşların kanatları gibi bulutlar görüyorum, dedi, bunun üzerine Enes Namaza devam etti, Allah'a yalvardı, hizmetçi Enes'in yanına gelip, gök tamamen bulutla kaplandı ve yağmur yağıyor, dedi, Enes, o halde Beşir bin şafın gönderdiği ata bin, bakalım yağmur nereye kadar varmıştır, öğren de gel, dedi, hizmetçi ata bindi, baktı, yağmur bağların ötesine geçmemişti.